Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ecma'in emmâ ba'du Evet Şimdi kalbi katılaştıran şeylerden kaçıncısına geldik? Bir, iki, üçüncüsüne geldik inşallah. Okuyorum Ve minha kalbi katılaştıran unsurlardandır Kesratu dahiki çokça gülmek Fe Tirmizi an el Hasani İmam Tirmizi'nin sünnende Hasani Basri'den an Abi Hurayra'ta Hasani Basri de Ebu Hurayra'dan nakletti ki anin sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi la tukthiru ed Gülmeyi çoğaltmayınız. Fe inne kethret ed çünkü çokça gülmek tumitu el kalbe kalbi öldürür. Ve qala dedi ki söyleyen timizi ruye ani'l haseni kavluhu. Bu Hasandan, Hasan'ın حسن sözü olarak nakledildi. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan aktarıldığı gibi aynı şekilde Hasan'ın sözüymüş gibi de, Tabi'in sözüymüş gibi de aktarıldı. Ve harraca İbn Mace İbn Mace tahric etti min tariki Ebi Re'a'il Ebu Recep el Cezari'nin yolundan yani onun senediyle Anberd İbn Sina'dan Berd İbn Sina'dan An Mekhul'ün Mekhul'den An Vasilete İbn el Aska'a. Vasilete da nakletti An Ebu Hurayra'ta. O da Ebu Hurayra'dan "Kala, 'Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: 'Kefratu'd dahiki çokça gülmek 'tumitu'l kalbe' kalbi öldürür."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 Kesretu'l-akl ve minha kesretu'l-akl çokça yemek yemektir. Ve la siyye özellikle inkan min eş-şubuhat şüphelerden veya haram veyahut haramlardan olursa. Kâle Bişr ibnü'l-Haris Bişr ibnü'l-Haris dedi ki haslatani iki tane özellik vardır ki el kalbe Kalbi katılaştırır. Nedir bunlar?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 Mervezi diyor Ahmed ibn Hanbel'e sordum. Yecidur raculu min kalbihi riqqatan ve huwa yashba'u bil insan doyduğu halde kalbinde incelik bulabilir mi? Soru soruyor burada. Yecidur raculu min kalbihi riqqatan. Kişi kalbinde incelik bulur. Ve huwa yashba'u doyduğu halde bu ve hali yani doyduğu halde insan kalbinde şeylik bulabilir mi?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 Eyyy kaptan içtin, doymadım. Adam yok dedi. Ben içemiyorum ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü dedi ki: "İnnel kâfira inel mü'mine leya'kulü bi mi'an vâhideh." Mümin bir tane mideyle yemek yer. Ve innel kâfira ya'kulü bi am'a. Kafir ise 7 tane mideyle yemek yer. Yani sanki Allah onun içerisine 7 tane şey yerleştirmiştir mide. Her bir mideyi dolduruncaya kadar yemek yer diye Allah Resulü Müslümanları bu şekilde uyarmış oldu. Yani çokça yemek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 Geğirmek neyin alametidir? İnsanın karnının doyduğunun alametidir. Yani bir adam az yemek yediğinde, geğirmez. Ama çokça yemek yediği zaman bunu yapar. Yani sahabe diyor ki, تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا كُفَّ Adamın biri peygamberin yanında geyirdi. Peygamberimiz dedi ki, şu geğirmeni çek bize. Yani hani bizim yanımızda geğirme. فَإِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ شَب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 İlaç yapan bütün dükkanlar beraberinde kapanırdı diye. İbnül Kayyım aynısını söylüyor. Diyor ki hastalığın nedeni ikidir. Bedeni hastalıkların nedeni ikidir. Ya maddidir veya manevidir. Yani hani bazı hastalıklar vardır manevidir. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Psikolojik hastalıkların hemen hepsi manevidir. Neyin manev yani maneviyattan kastımız ne şudur? Ee, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ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 dillendirmemiz gerekir. Buraya kadar anlaşılmayan veya da soru sormak isteyen var mı? Dur. Evet, çok, bu yani çok çok Mesela seneler bağı bağı bu olayları, kanamalar vesilenin bu arada bunu da olduğu zaman da yemedi. Tamam. Çok yani şey, sürekli olması yoksa bağıran insan geldiği zaman da buna dahil olmuyor.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 İşte bir tanesi daha bilmem 14 yaşında 15 yaşında şeker hastası. Misal inisülü vuruyorlar adama şeker hastası olduğundan dolayı. Niye? Yemekten dolayı, yemek dengesizliğinden dolayı. Ondan dolayı insan bazı zamanlarda bazı şeyleri yiyebilir. Allah Resulü ve sahabe bunu yapmıştır. Fakat bu bir hayat sistemi haline dönmedi.